Göre rakamlar dünyadaki yazma ve okuma bilmeyen, fakir ve kronik olarak kötü bilen infestlerdeyiz. Sansa. <gülüyor> 21. yüzyılın sonunda başından, başından daha, daha fazladır. Marvin Harris. Aşırılıklar gezegeni kalk, aşırın, açmaz, şırın, aşura hedefler. Bir me mesela bir cümle bir foto bir ora global değişimiz popüle out spiker projesi göre dünya camları yazma dünyadaki bilmi okuma faiken ve kir olarak Kronik Conan'in kötü bayisi beslen sansa 21. yüzyılın sonu başındakinden daha fazladır. Marvin Harris